Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Saat sekiz buçuğu, şey dokuz buçuğu, beş geçiyor, altı geçiyor hatta. Ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Sercan Çelebi konuğumuz, oy ve ötesi girişimi mi diyeyim bunun adına? Artık ne? dernek oldu. Son kez hala girişimdik. Evet, artık dernek, evet oldu. dernek oldu. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Evet, şimdi... ...yoğun bir aslında... ...Türkiye çapında da... ...dolaşıyorsunuz... ...onu da biliyoruz... Ne, ...nereye gidiyor iş, nedir... ...ne durumdayız? Vallahi yoğunluk hepimizin diye tahmin ediyorum... ...artık seçim atmosferine gitmiş, girmiş durumda... ...ülke, öncelikle bu milletvekili... adayların listeleri açıklanıyordu... ...şimdi artık yavaş yavaş sandığa geliyor... ...dikkatler... ...oy ve ötesi bu çalışmalarında bu seçimde 45 ile yayacak... ...dolayısıyla... Çalışmalarımızı mümkün olduğu kadar yerele indirgemeye çalışıyoruz. Ben daha Yeni Güneydoğu'dan geldim. E, Diyarbakır, Mardin civarındaydık. Ondan sonra Urfa, Antep'te çok başarılı çalışmalarımız oldu. Nisan ayın sonuna kadar e, hedeflediğimiz 45 ilin tahmin ediyorum tamamında birinci toplantıları çoktan bitirmiş olacağız. İkinci toplantılarla beraber eğitimlerimiz başlamış olacak. E, bu çalışma yerel sahiplenmenin e, çok önem verilmesi gereken bir çalışma. Yani oradaki kişilerin bu işe hakikaten sahiplerini götürmesi lazım bugüne kadar İstanbul'da ve 6 ilde faaliyet göstermiş doğal ötesi tahmin ediyorum 7 Haziran'da 45 ilde çok önemli bir varlık gösterecek ve yine çok büyük fark yaratacak duruyor. 45 ili neye göre seçtiniz? Yani olanaklar da mı? Tabii tabii burada bir, bir kaynak planlaması yapmak gerekiyor, bir önceliklendirme yapmak gerekiyor çünkü orada organize ettiğiniz gönüllerin arkasında durabilmeniz lazım. Evet. Evet. Gerek eğitim anlamında gerek seçim gününde sahip çıkabilmek ve onları gerçekten büyük ve işler bir sosyal alan parçası yapabilmek için biz burada aslında ilçeler üzerinden gittik. Türkiye'nin 970 ilçesinin en büyük yüzünü aldık öncelikle seçmen sayısı açısından. Bunlar toplam seçmen sayısının %51'ine denk geliyor. Bu büyük ilçelerin yanına üstüne diyelim bir de kritik dediğimiz birinci ve ikinci siyasi parti arasındaki oy farkının %3'ün altında olduğu yani sandık başında yaşanabilecek en ufak aksaklıkların... Doğrudan milletvekili sayısına ve seçimlerin yansıyabileceği ilçeleri aldık. Kritik ilçeleri aldık. Evet. Burada herhangi bir parti farkı gözetmeden bu ayrımı aldık. Bu çok önemli. Yani hang, birinci ve ikinci siyasi parti hangisi olursa olsun ufak farklılıkların sonuca doğrudan etkileyebileceği 62 ilçe. Toplamda 162 ilçe etti. Dolayısıyla 7 Haziran'da biz toplam seçmenlerin %62'sine dokunmayı hedefliyoruz. Toplam kaç ilçe var? 970 ilçe var Türkiye'de. 970. Bizim hedefimiz 162'si. Hı -hı. Bununla beraber ama seçmenlerin %162'sini hedefliyoruz ben yani seçmen, o 162. Evet. E, İlçe'lerin büyüklüğü burada tabii, rol oynuyor. Tabii. Yani neredeyse Türkiye'nin en büyük yüz, 150 ilçesindeyiz. E, seçmen sayısı anlamında baktığınız zaman tahminen 40-45 milyon arası kişi oy kullanacak bu seçimlerde. E, Oyvetso organizasyonunda 25 milyon civarı Belki 30 milyona kadar e, oyun gözlemciliğini e, ve tarafsızlığını ve şeffaf bir süreçle sonuca yansıdığını takipçisi olacak. Evet, ilginç. Peki nasıl görünüyor? Şimdi son, bu yeni geldikten sonra e, Anadolu'daki durum ve yani Türkiye'deki... Valla yani... bizi e, açıkça söylemek gerekirse, beklentilerimizin çok daha üzerinde bir ilgiyle karşılaşıyoruz. E, şu yüzden, çünkü yaptığımız iş aslında çok kolay bir şey değil. Yani siz bir taraftan siyasi süreçlere kişileri dahil etmeye çalışıyorsunuz ama dahil etmek istediğiniz kişiler gerçekten sistem için e, bağımsız o... Taraf olmanın zehrini henüz yutmamış insanlar. Dolayısıyla bu insanları bulmak, ön planı çıkarmak, onlara sorumluluk vermek ve oy bir ötesi değerleri etrafına hareket edecek şekilde organize etmek çok kolay bir şey değil. Biraz endişeliydik başında. Ama ondan sonra saha toplantılarını yapmaya başladıktan sonra yerhalde faaliyet gösteren sivil toplum kurumlarıyla, kendi gönüllülerimizin hemşerileriyle hadi hemşerimiz kampanyamız çerçevesinde tanıştıktan sonra gerçekten çok enerjik, çok genç, çok iyi niyetli insan gruplarıyla tanışıyoruz her gittiğimiz yerde. Ee, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'da e, gerçekten çok güzel çarklar dönüyor. Büyük çarklar dönüyor. E, ben 7 Haziran seçimlerinin gerçekten hem OYGOT için organizasyon anlamında hem de Türkiye'de sivil toplumun sonucu evlilik projeleri anlamında. Gerçekten fark yaratan projeleri anlamında çok güzel bir örnek olarak tarihe kazanacağını düşünüyorum. Nasıl buluyorsunuz oradaki yerel bu konuda çalışacak olan dinamik unsurları? Evet. Üç tane temel kaynağı var aslında oy bununla ilgili. En güvendiğimiz ve aslında en iyi çalışan kaynak bugüne kadar oy görev almış 45 bin kişinin tanıdıkları. Bununla ilgili üç hafta önce yaklaşık hadi hemşerim diye bir kampanya başlattık. Yani herkes Anadolu'nun farklı yerlerinde bu hedeflediğimiz 45 ilde kimi tanıyorsa sosyal çevresinden, iş hayatından... Onlara oy ötesini anlatıp kendileri bugüne kadar bu işleri neden yaptıklarını söyleyip onları heyecanlandırıp sistemimize yönlendiriyor. Bu Hadi hemşerim kampanyası birinci kanalımız ve en iyi işleyen kanallarımızdan bir tanesi. İkincisi sosyal medya çağrıları. Oy ötesi hedefli sosyal medya kampanyaları ile buralardan gönülleri sisteme katmaya çalışıyor. Üçüncüsü de yine aynı şekilde bugüne kadar 30'a yakın sivil toplum kurumuna, ulusal ağa olan 30'a yakın sivil toplum kurumuna... Genel merkez e, seviyesinde, yönetim kurulları seviyesinde çağrıda bulunduk. kendileri toplantılar yaptık. E, seçim güvenliğinin bir ortak nokta olduğunu anlattık. E, ve onların sosyal ağlarında benzer şekilde tanışma toplantılarımıza davet ediyoruz. İlk toplantıda, e, yönetim kurulunun katıldığı, bölge sorumlarımızın katıldığı ilk toplantıda onlara oy ve anlatıyoruz. E, hedeflerimizi, bugüne kadar yaptıklarımızı, 7 Haziran için e, başarmak istediklerimizi anlatıyoruz. Ve oradan onları heyecanlandırmaya, aramıza katmaya çalışıyoruz. E, şu ana kadar bu üç kanal çok iyi çalıştı. E, ama bir şeyin altında vurgulamak lazım gün sonunda o öğretmenin başarısı da... ...olduğu şey de gönüllerin... ...aktivitelerinden ve onların eforlarından geçiyor. Yukarıda bir yerlerde bir çark kendi kendine... ...dönmüyor. Dolayısıyla... ...bize bugüne kadar destek verenler... ...ne kadar işin içinde olursa... Bunda, <gülüyor> bunu ne kadar sahiplenirse... ...7 Haziran sistemi de, 7 Haziran günü de... ...bir o kadar başarılı olacak. Evet. Bu... Z Zercan, bu ...esas olarak... ...sandık gözlemciliği... ...ya da eski deyim ile müşahitliğinin... <gülüyor> Düzen, ...düzgün bir şekilde çalışması... ...ve seçimin de... işte ...hilesiz, sudasız... ...mümkün olduğu kadar yapılabilmesine yönelik... ...bir şey. Bir de... E, ...resmi temsilci... ...partilerin resmi temsilcileri... ...sandık başında bulunmasıyla ilgili de... ...bir başka şey var ki... ...onun başvuru süresi de yakında doluyor hı -hı galiba. Hı -hı. O, o konuyla da... ...ilgili çalışıyor musunuz? Hayır çalışmıyoruz. Aslında bu ikisini birbirinden çok net... ...ayırmak lazım. Şimdi... Seçim yönetmeliğin de kandı ama yönetmelikte şöyle bir değişiklik yapıldı. E, eskiden bölgelerdeki muteber denilen itibarlı kişiler, genellikle öğretmenler... ...ilçe seçim kurulları tarafından sandık başkanı olacak şekilde görevlendiriliyorlardı. E, bu sene e, Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerden listeler istedi. Ve siyasi partilerden gelecek listeler üzerinden kura sistemiyle sandık kurulu başkanlarını belirleyecekler. Bunun için de siyasi partilerin şu anda o listeleri toplama çalışmaları var. Bildiğim kadarıyla bunun son tarihde e, 14 Nisan... E, Farklı sivil toplum kurumlarından ve organizasyonlardan bu listeleri oluşturmakla ilgili çağrılar yapıldı. Ama oy ve ötesinin en hassas olduğu noktalardan bir tanesi gönüllü bilgilerini kimseyle paylaşmamak ve herhangi bir siyasi partinin insan kaynakları ajansı olarak davranmamak açıkçası. Evet. Dolayısıyla bağımsız derneklere böyle bir hak verilene kadar sandık kurulu başkanı yerleştirme hakkı veya başvurma hakkı verilene kadar oy ve ötesinin bu tarafta kesinlikle bir aktivitesi veya bir organizasyon olmayacak. Bizim müşahitlerimiz tamamen tarafsız ve tamamen bağımsız. ...en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi burası. Dolayısıyla bizim yaptığımız organizasyon... ...sadece müşahitlik organizasyonu. Gönüllü bilgilerin bizim sistemimizde toplanacağı... ...herhangi bir şekilde siyasi partilerle paylaşılmayacağı... ...bir sistem. Sonuçlarımız tabii ki... ...yani yaptığımız çalışmaların sonuçları... ...bütün kamuoyuyla, bütün siyasi partilerle paylaşılıyor olacak. Evet, peki... ...bu... ...sandıkların görevlileri... ...meselesi de ama... ...ayrıca da önem taşıyan bir şey... ...seçimin güvenli bir şekilde yapılabilmesinde... Orada ne yapılabilir yani, ne ee, yapılmalı? Aslında belki bir adım geriden başlamak lazım. Yani bu e, sandık güvenliğinden biz ne kastediyoruz veya bu evet. çalışmalarla neyi sağlamaya çalışıyoruz? E, son üç seçimdir. Yani gerek yerel seçimlerde, daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, e, Yalova'da tekrarlanan seçimlerde... E, ...oy ve ötesi, organizasyonun çok kritik bir gözlemi var. O da şu. Gerçekten seçim gününün şaibeye yer vermeyecek şekilde gerçekleşmesi... ...sandık başında bulunan kişilerden ve oradaki denge denetleme mekanizmalarından geçiyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in de benzer bir açıklaması var. Yani Türkiye seçim kanunu anlamında, seçim sistemi anlamında gerek bilişim altyapısı olsun, gerek yazılımsal ve yönetmelik altyapısı olsun aslında birçok gelişmekte olan ülkenin önünde olan bir ülke. Dolayısıyla altyapısal anlamında bu seçimleri doğru yürütmeye hazırız. Ama çok kritik bir varsayımı var bu sistemin. O da şu aday gösteren siyasi partilerin sandık başında benzer miktarlarda ve benzer e, yoğunlukta temsil edeceğini varsayıyor. E, şimdi siz üçümüz, biz burada e, aynı siyasi partinin üyesiyseniz, üyesiysek ve sandığa birlikte bakmaya çalışıyorsak, tabii ki orada inisiyatif kullanacağımız, yönlendirebileceğimiz alanlar oluyor. Dolayısıyla bizimle beraber burada başka siyasi partilerin temsilcileri, sandık kurulu üyesi olsun veya müşahit olsun bulunması gerekiyor. Gözlemlerimiz şu ki, Maalesef bugüne kadar burada bu denge sağlanamadı. Denge sağlanamadığı noktada da sandık başı organizasyon yapan partilere aslında haksız bir avantaj sağlanmış oluyor. Oy ve bağımsız müşahitleriyle dengelemek istediği alan tam da bu. Sandık başında farklı siyasi partilerin organizasyonu yeterli olmadığı noktada... ...gönderdikleri insan olsun veya o gönderdikleri kişilerin seçimle ilgili eğitim seviyesi olsun... ...o ötesi bir denge mekanizması olarak devreye giriyor. Oraya bağımsız, tarafsız eğitimde ve sadece yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde... ...hareket edecek, gerektiğinde müdahale edecek, itiraz hakkını, şikayet hakkını... ...kanunda tanınmış olan bu tarz müdahale haklarını kullanacak gönüller yönlendiriyor. Biz iki, üç seçimdir bunu yapıyoruz. Temelde de açıkçası şöyle bir gözlemimizi paylaşmamız lazım... Yani bazen medyaya yansıyan özellikle seçim günüyle ilgili, seçim sistemiyle ilgili yazıları okuduğumuzda biraz dehşete düşüyoruz. Çünkü e, sanki bilinçli olarak insanlar e, bunun böyle çok karışık, e, çok komplike ve kesinlikle kontrol edilemez bir sistem olduğunu ikna edilmeye çalışıyor. E, bunun çok e, negatif bir etkisi var. O da şu, e, insanlar bilmediği şeylerden korkar. E, bunu bilinmez ve karışık aksettirildiğinde e, gerçekten sürece katkıda bulunmak isteyen, katkıda bulunabilecek olan insanlar bu sistemden uzak tutuyor. O ötesi o karışık, o toz ve gaz bulutunu alıp kişilerin gerçekten katma değer sağlayabileceği bir sisteme döküyor. Ve o sistemin iki tane bacağı var. Birincisi sandık başında bağımsız müşahit olmak. Dolayısıyla oy verme ve sayım süreçlerini kontrol etmek. İkincisi de sandıklar kapandıktan sonra sonuçlar yüksek seçim Kurulu sistemine girdiği noktada yüksek seçim kurulunun say sayım sistemi olan seçsizin bir sağlamasını yapmak. ...en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi bu. Tamam biz sandıklara bakacağız ama... ...sonra arka tarafta ne oluyor, kim diyor. Ben de onu söyleyecektim. Şimdi. Arka tarafta bir şey olmadığını garanti altına e, alıyoruz. Çünkü sandık sonuç tutanaklarının birer kopyası... ...oy ve ötesi merkezine geliyor. E, kendi yazılımımızla bunları aynı yüksek seçim kurulu gibi... ...bizler de topluyoruz. E, i̇tiraz için içinde... ...yani geçen seçimde bunu 12 saat içinde yaptık. Umarız bu seçimde de benzer süratte yapabileceğiz... 12 saat içinde biz yayınlanan resmi sonuçlarla sandık başı sonuçlarının hepsini tek tek karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sapma varsa, arka tarafta sistematik veya bireysel e, bir kaydırma varsa e, bunu anında tespit edebiliyoruz. Sonuç tutanakları da bizde olduğu için gerekli yasal süreçleri başlatacak. E, altyapıyı bütün kamuoyuyla ve siyasi partilerle paylaşmış oluyoruz. Evet, bu... Dolayısıyla seçim gününün değer zincir açısından baktığınız zaman yani hem gün içinde olanlar hem de tırnak içinde arka planda olanlar e, bağımsız bir sivil toplum kuruluşunun kontrolü altında oluyor. ...tek ihtiyacımız olan bu sandık başlarında duracak sürece bu çerçeveden bakabilecek. Yani sistemin güvenilirliği çerçevesinden bakabilecek bağımsız ve kendi bu iş adamış gönüllüler. Şu anda da onun çağrısını yapıyoruz. Evet. ya Olayın bilinmezliği insanı korkutuyor ama olayı basite indirmekte biraz da sinirlendiriyor galiba. Yani elektrik kesintilerini ketilere bağlamak gibi <gülüyor> argümanlar havalarda uçuştuğu zaman insan birazcık sinirleniyor. Kesinlikle. Ee, geçtiğimiz üç seçim demiştiniz. Üç seçimdir. Oy böylesi devam ediyor çalışmalarına. Peki oy böylesine gönüllü olarak katılan insanların sayısındaki oran nedir? Yani bir artış var mı gibi, gibi bir soru sormak istiyorum ben. Biz 30 Mart yerel seçimlerinde 34.000'e yakın gönüllü başvurusu aldık. İstanbul'da 4 ay içinde bu kişiler toplandı. 28.500 sandık başlarında görev aldı. Geri kalanlarda, ilçelerde duplikeler vardı. Aynı yerden görev almak istiyorlardı vesaire. Görev alacağım diyen kişilerin de yüzde sandık başlarına gitti. Ee, organizasyon iyi bir büyük, oran, evet. Organizasyonun en büyük başarılarından biri budur bence. Hani klavye silah ötesine geçen ben burada var olacağım diye neredeyse herkes yüzde sandık başlarına görev aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu oranlarda çok büyük düşüş oldu. E, yani neredeyse yarı yarıya e, bizim gönüllü sayılarımız düştü. Birçok faktör etkiydi burada e, bizce. Yani adaylardan, memnun olmayanlardan tutun da seçimin yaz ortasına gelmesini. Biraz seçim ile ilgili bu az önce sizin söylediğiniz komplikeleştirme iddialarına ve hani gidiyoruz bakıyoruz ama ne oluyor önyargılarına kadar birçok faktör burada ilgili oldu. Gönüllü sayımız yarıya kadar düştü. Biz organizasyon olarak ve yönetim olarak konuya biraz şöyle yaklaşıyoruz. Yapabileceklerimizin yani yönetim olarak bizim sürece katabileceğimiz en önemli noktası organize olmak istediğimiz yerlerdeki yönetim kadrolarını belirlemek. Nedir bunlar? Bölge sorunları, ilçe sorunları ve o gerekli yapıyı belirlemek. Onun ötesinde okul sorunları seviyesinde ve sandık sorunları seviyesinde gönüllerimizin talebi gerçekten yaratabileceklerini düşündükleri farktan gelecek. Yani e, bu seçimde sandık başlarında durarak, e, o sandık başında yaşanabilecek şahibi iddiaların önüne geçerek dünyaların nasıl değiştirebileceklerine inanmaları e, kaç kişiyle bu organizasyon yapamayacağımızın e, en temel belirliçisi olacak. Biz e, neden tekrar işimizi gücümüzü bırakıp ve bütün bu riskleri alıp bu organizasyonu yapıyoruz? Çünkü gerçekten 7 Haziran'da e, Türkiye'yi belki önümüzdeki 10-15 seneyi etkileyecek e, çok kritik yol beklediğini düşünüyoruz. E, HDP'nin meclise girip girmemesi, e, iktidar partisinin bu noktadan itibaren anayasayı değiştirip değiştirmeyeceği gibi o kadar kritik yol ayrımlarından geçiyoruz ki e, kişinin siyasi tercihi veya yakın olduğu ideoloji ne olursa olsun bu kararın, sandıktan çıkacak olan kararın kesinlikle şaibelerden âli bir şekilde çıkması lazım. Yani şahsi görüşüm 7 Haziran organizasyonu, Cumhurbaşkanlığı organizasyonu hiç beklemeyecek. Hiç benzemeyecek. Orada yaşadığımız gönüllü kaybını bu sefer, bu seçimde geri kazanacağımızı düşünüyoruz ki zaten 30 Mart'tan Cumhurbaşkanlığı'na doğru kaybettiğimiz birçok gönüllüyü tekrar aradığımız zaman bu sefer görev alacağım diyor. Evet. Peki, Güzel bir haber. Evet. Bu önemli. Yani bazı hatta arkadaşlarımızın da yazdıkları gibi bu o kadar kritik bir önem arz ediyor ki bu seçim belki bir daha da ...uzunca bir süre oy kullanamayabiliriz, son koy kullanmamız olur diye yazanlar bile oldu. Yani belki biraz abartma payı da olabilir ama çok kritik bir önem taşıdığı mal. Yani ateş, ol ateş olmayan yerden duman çıkmıyor tabii ülkenin gidişatına baktığınız zaman özellikle hukuksuzluk anlamında. Yani hukukun üstünlüğü ilkesinin her geçen gün bir kere daha çiğnendiği bir noktada. Dolayısıyla insanların kafalarında seçim sistemiyle ilgili, oy vermeyle ilgili... ...ya da en azından demokratik bir oy vermeyle ilgili tereddüt olması çok doğal. E, oy ve ve benzeri organizasyonlar. Yani sivil toplumdaki <gülüyor> bu kıpırdanma ve e, düzene karşı yanlış gördüğümüz şeyleri düzeltmeyle e, ilgili yapılan çalışmalar. Bence bu gidişatın önünde böyle ufak ufak setler oluşturacak. E, tereddüt çok iyi anlıyoruz. Benzer tereddütleri biz de yaşıyoruz. Evet, evet. E, dediğim gibi hiçbirimiz e, siyasetçi değiliz veya geçmişimizde bu tarz aktiviteler yok. Neden buraya geldik? E, gezinin merdiği cesaretle, e, gezinin yol göstermesiyle yanlış gördüğümüz şeyleri toparlamak. Ve buraya katkıda bulunmak üzere hepimiz bir araya geldik. Seçim bunların sadece bir parçası. Bunun gibi toplumda e, bireylerin bugüne kadar dokunmadığı ama bir araya geldiği zaman e, çok büyük farklar yaratabileceği bir sürü konu var. E, eğitim bunlardan biri, e, hukuk, sağlık gibi. Birçok noktada hayatlarını bunlardan izole kurmuş olan bireyler bir araya geldikçe e, ben eminim o korkular da e, yavaş yavaş ortadan kalkacak. Evet, evet. Biraz önce Benga Akbulut'la da konuştuğumuz şey, müştereklerin... E korunabilmesi üzerinde şey yapılabilmesi. Ben bir de başka bir şey soracağım hocam. Bu demin bahsettik. Sonuçların denetlenmesi açısından seç sistenen sistem. mesela bir ara bu seçsin bayağı şeye açık olduğuna dair manipülasyona açık olduğuna dair de bazı yazılar çıktı işte bir tanesi Radikal'de Ezgi Başaran'ın. Bunun ama şimdi seninle konuştuğumuzdan o kadar önemli bir şey yaratmayabileceği gibi bir iyi denetim yapılırsa o kadar büyük Tabii. bir sorun yaratmayabileceği sonucuna varabilir miyiz? Şöyle burada çok net olmamız lazım. seçsin denetlenmemesi bence çok büyük bir sorun. Yani bir ülkenin sonuçta kaderini belirleyecek olan seçim sisteminin sonuçlarını yayınlayacak olan resmi yazılım. <gülüyor> e, mut, mutlaka denetleniyor olmalı. Bir sertifikasyon sürecinden geçiyor olmalı vesaire. Ama bunun olmadığı bir ortamda seçilisin sertifikasyonu yok diye koltuklarımıza oturmayacağız. Ee, benim söylediğim gerçeklik şundan ibaret. Kediler trafoya girdiği zaman neden sorun oluyor? Veya elektrikler kesildiği zaman neden sorun oluyor? Çünkü o ortamda yapılabilecek hukuksuzlukların eğer arka tarafta bir ...kontrol mekanizması yoksa, yoksa yani mi? o noktada sandıklar çalınıyorsa... ...o noktada birileri kutuların içine olmaması gereken oyları atıyorsa... ...ve daha sonra bunlar ilçe seçim kurullarında yine takip olmayan bir ortamda manipüle edilip değiştiriliyorsa... ...bu gerçekten çok büyük bir sorun. Çizdiğim tabloda oy ve ötesi gönüllüleri gibi sürece hakim ne yaptıklarını bilen... ...sandık sonuç tutulaklarını toplayıp oy ve merkezine getirebilen insanların varlığından bahsediyoruz. Eğer bu kişiler oralarda varsa, bu süreçlere sahip çıkıyorlarsa eğer... ...arka tarafta yapılabilecek manipülasyonu kontrol edebiliyoruz... ...ve gerekli yasal süreçleri başlatabiliyoruz. Bu çok e, önemli. Dolayısıyla yani. ortada bir risk var mı? Evet var. Eğer denetimsiz bırakılırsa süreç ve kişiler... ...siyasi partiler üzerinden veya bağımsız organizasyonlardan... ...biz tabii ki bunun oy bölgesi üzerine olmasını tercih ederiz... ...çünkü son üç seçimde gördük ki bu organizasyonun... ...en verimli yapabilen siyasi partiler için içine dahil ediyorum... ...ve gönüllerini sandık başında... ...o inançla en fazla tutabilen... Oy, ...organizasyon oy ötesi. Dolayısıyla 7 Haziran gibi kritik bir seçimde... Biz bu işe talibiz. Ve bunu yapmak için desteğe ihtiyacımız var. Bu da bir destek çağrısı. Ama siyasi partiler üzerinden bunu yapmayı tercih edenler de olabilir. Yolları açık olsun. Siyasi partiler de bunu yapsınlar. Ama mutlaka ve mutlaka o denge sürecinin parçası olsunlar. Sahipsiz bırakılan ortamlarda... ...evet trafiğe giren, kedilerde... ...evet denetlenmeyen, seçsizde bir sorun olabilir ve o sorun hepimizin önündeki 10-15 yılını etkileyebilir. Evet. OYVT'siyle insanlar gönüllü olmak isteyen insanlar nasıl iletişime geçecekler? Bir de bu gönüllü olduktan sonra bir eğitim verilmesi lazım galiba. Bu ya da bir işlerin nasıl yapılabileceğine dair ufak bir bilgilendirme yapılması lazım. Bu süreç nasıl işleyecek? Son olarak ben de bu soruyu sorayım. Tabii ki. Çok teşekkürler. www.oyvotu.org ...bizim hem bugüne kadar yaptıklarımızı anlattığımız hem sistemi anlattığımız hem de gönüllerin kayıt olabileceği en önemli nokta... ...oivet.org'dan bize girip hangi ilde, hangi ilçede, hangi okulda görev almak istiyorlarsa e, buralardan gönüllü kayıtlarını yaptırabilirler. Evet. E, kendilerini bekliyoruz. E, eğitim e, çok önemli. E, dediğim gibi bu oy belki de en büyük başarılarından bir tanesi sadece oraya gönüllü yönlendirmek değil, sürece hakim gönüllüler yönlendirmek. Nisan'ın 3. haftasından itibaren eğitimlerimiz başlıyor. E, 18 Nisan'da benim 32. doğum günümde Beşiktaş'ta bir eğitimimiz var. E, 32. doğum günümü. 4 saat sandık müşahitliği eğitim geçireceğim. <gülüyor> e, Dolayısıyla Beşiktaş'ta bu eğitim başlayacak. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek eğitimlerin zamanlarını da gönüllüler takip edebilir. Sadece kendi gönüllerimize değil süreçle ilgilenen, bağımsız olarak bu işi yapmak isteyen, bağımsız gözetmenlik yapmak isteyen kişilere de eğitimlerimiz kesinlikle açık. O üretimde 3 temel eğitim kanalı olacak. Bir tanesi yüz yüz eğitimler birincisi bir. Cumartesi günü Antalya'da da bir tane var. Bu arada Antalya'da olacağım. 11'inde cumartesi. İzmir'deki ekibi şu anda bizi takip ediyor biliyorum. Onlarla da önümüzdeki birkaç hafta içinde ilk büyük eğitimimizi yapacağız. Daha sonra Beşiktaş'ta. Bu yüz yüze eğitimlerde bugüne kadar on bine yakın insanı eğittik. Aynı şekilde elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz. İkinci temel kanal eğitimleri aynı zamanda canlı yayınlıyoruz. Dolayısıyla YouTube kanalından oy bölgesinin bu eğitimleri canlı da takip ediliyor, edebiliyor gönüllerimiz Türkiye'nin birçok yerinden. Son olarak da bu eğitimleri yetişemeyen vakti olmayan gönüllülerimizin daha sonra kendi zamanlarında, kendilerine uygun olan zamanda takip edebilmeleri için hem videolarımız oluyor... ...eğitimleri, videoları, e, internet sitemize yüklüyoruz... ...oevvetsi.org'a... ...hem de aynı zamanda yarattığımız rehberlerle... ...kitapçıklarla, hap dokümanlarla... ...bu süreci hakim hale gelebiliyorlar. Hı -hı. Evet... ...peki son bir ben de şeyi söyleyeyim... ...yani bu... ...biraz önce bazı siyasi partilerin... ...etrafında da... E, ...yani onlarla da işbirliği yaparak... ...bu denetim mekanizmasını... ...pekiştirmeyi amaçlayan... Mesela işte demokratik ve güvenli seçim girişimi gibi sivil toplum kuruluşları ve onlarla e, bir işbirliği ya da e, şey oluyor mu? Olmuyor Merve. Çünkü Hı? bizim e, çok hassas olmamız gereken bir nokta var. O da siyasi partilere eşit mesafede duruşumuz. E, bugüne kadar bu işbirliklerine çok kafa yorduk ve çok mesai harcadık. ...en başarılısı ve bizi en çok mutlu eden bu süreçte... ...Sandık Başındayız ekibiyle İstanbul'da yola çıkan... ...binlerce gönüllüsü olan... ...ama benzer değerleri etrafında bu işi yapan... ...yani bağımsızlık ve tarafsızlık etrafında bu işi yapan... ...Sandık Başındayız ekibiyle hem 30 Mart Yeral seçimlerinde... ...çok iyi bir iş birliği gerçekleştirdik... ...hem de e, önümüzdeki seçimlerde artık bu iki organizasyonu birleştirdik... E, ...çünkü aklın yolu bir... ...bölünerek değil birleşerek çoğalacağız... ...ama e, iki nokta var ki... E, ...bizim iş birliklerimizde çok karar verici... ...bunların bir tanesi gerçekten siyasi bağımsız olmak. Dolayısıyla herhangi bir sivil toplum çağrısı ...bir siyasi partiye yakınsa... ...veya onun adına bir iş yapıyorsa... ...oy ve o o çağrıya cevap vermesi... ...mümkün olmuyor. Ee, Tabi değerler ve şeffaflık etrafında da... ...mutlaka birliktelik olması gerekiyor. Ee, biz bütün iş birliklerini açığız... ...bu iki çizgiyi geçmediği sürece. Evet yani sandık başındayız... ...adlı... Kur, ...kuruluşla... ...zaten bir birleşme oldu Tabi tabi. Evet. Yani oradan o kadar büyük bir... ...güç ve kan geldi ki bize. Evet. Gerçekten belki bu süreçte yap, verdiğimiz en doğru... ...kararlarından biri. Bizi en çok mutlu eden... ...noktalardan bir tanesi bu işbirliğini yapabilmiş olmak. Sivil toplumun bir arada hareket edebildiğini... ...göstermek gerçekten çok önemli mesaj. Umarız... ...bu mesaj siyasiler tarafından da alınıyordur. Evet. Bu kadar ıı, yoğun bir özellikle seçim öncesi çok yoğun geçtiği işte çeşitli biraz önce sözünü ettin ıı, Antalya'da, İzmir'de vesaire eğitimler yüz yüze eğitimler vesaire. Antep, Urfa, Diyarbakır, Bersinada. <gülüyor> Peki e, nasıl işleri aksatmıyor mu? Kendi işlerimi evet. O ben işlerimi bıraktım. Benim işim artık o Şöyle gönüllü olarak çalışıyoruz hepimiz. Yani biz bunu sekiz arkadaş olarak başlıyoruz. Hepimiz profesyonel iş sahibi insanlardık. Ama o kadar önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz ve o kadar inanıyoruz ki buna iş olarak tanımladığımız şey artık bizim için oy ötesi ve başarı olarak tanımladığımız şey gerçekten 7 Haziran'da bu organizasyonun hak ettiği yere gelmesi. Benim bütün zamanım, zamanımın %120'si şu anda oy ötesine gidiyor. Benim gibi burada çalışan, çok özveriyle çalışan merkezde 50'ye yakın insan var. Bölge sorunları, iletişim sorunları, bilişim sorunları. İşimizi, gücümüzü bıraktık. Gecelerimizi, hafta sonlarımızı. E tabii ki hepimiz işlerimizi bırakmadık ama en azından gecelerimizi ve hafta sonlarımızı. Oy ve ötesini adıyoruz. Binlerce insana burada örgütlüyoruz. Binlerce insana bir sorumlulukla cevap vermemiz gerekiyor. Ve bu sorumluluğun gereği olan özveriyi de sonuna kadar göstereceğiz. Evet, bittikten sonra eski işlerim döneceksiniz yoksa başka bir... <gülüyor> <gülüyor> Onu bakalım göreceğiz. Yani evet. 8 Haziran'da biz nasıl bir Türkiye bekliyor? Ee, biz bu tecrübeden ne alarak çıkacağız? Ee, gönüllerimiz veya bu organizasyonda bizi yalnız bırakmayan insanların talepleri hangi doğrultuda olacak? Biraz bunların bir kombinasyonu bunu şekillendirecek. Ee, ama önemli olan 7 Haziran'da bu organizasyonun gerçekten başarılı olması. 8 Haziran'da tartıştığımız konuların içinde 100 birim şey tartışacaksak bir birim bile seçimle ilgili tereddüt olmaması. Ee, burada bir parantez açmak istiyorum. Şeyi vurgulamak çok önemli. Yani seçim Sisteminin şeffaflığı başka bir şey. Seçim gününün güvenliği bambaşka bir şey. Şu ana kadar sizlerle konuştuğumuz her şey seçim günüyle alakalı. Yani oy ve ötesi çalışmaları seçim gününü gözlemliyor ve seçim gününün güvenliğini garanti altına alıyor. Seçim sistemi dediğimiz zaman bunun işine bambaşka faktörler de giriyor. Seçimin öncesinde gerçekleşen nedir bunlar? Kampanya finansmanı veya siyasi partilerin medyayı kullanması, devlet kaynaklarının seçim kampanyalarını kullanması gibi... Yine seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek ama bugün itibariyle oy bölgesinin herhangi bir etkisi olmayan veya buralarda çalışması olmayan birçok nokta var. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani Seçim gününe bakıyorsunuz ama işte devlet uçaklarıyla siyasi, siyasi kampanyalar yönetiliyor. Evet yönetiliyor. Evet biz bunlar bunların farkındayız. Ama gelin önce birebir etki konuları çözelim. Gelin ele ele verip seçim gününün güvenliğini garanti altına alalım. Ondan sonra daha dokunulacak birçok nokta var. Gerek seçimle ilgili gerek seçimle ilgili olmayan. Evet, çok teşekkürler Ser, Sercan Çelebi. Bunu daha sonra da tekrar konuşma fırsatı bulabileceğimizi umuyorum tabii arada ki, da. Yani. Tabii, ki, tabii ki insanların somut tereddütler üzerinden gitmek lazım. Mesela kedi ve trafo örneğini sorduğunuzda özellikle çok sevindim. Gerçekten bunu sembollerden ari hale getirip, basit indirgemeden çok doğru bir geri bildirim. Ama bir taraftan da somuta indirgeyerek, yani yapılabilecek noktaları, aksiyon adımlarını indirgeyip, Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bu konuları hmm. düzeltmemiz lazım. Her şeyi devletten, siyasilerden beklediğimiz zaman geldiğimiz noktayı hep birlikte görüyoruz. Evet. Evet. mesela peki şey olursa, büyük, büyük çaplı bir enerji sistemi çöküşü, ya yani. elektrik kesintisi olursa ne olacak? Ee, şöyle, dünkü resmi açıklamaya göre bütün ilçe kurullarına jeneratörler konuldu. Ee, dolayısıyla bunun bir etkisi olmayacağını umuyoruz. Ee, ama tekrar söylüyorum, ee, sistemin başında, sandık başında... ...sandık seçim gününü ta takip eden müşahitler olduğu sürece... ...bu müşahitler sandık sonuçlanan haklarının ıslık imzalı kopyalarını alıp bizlere ulaştırdıkları sürece... ...emin olun bizde elektrik kesilmeyecek çünkü mutlaka jeneratör olan ve işte CPU's olan bir yerde olacak. Ee, biz bunun kontrolünü sağlarız. Force major olur, iç savaş çıkar... Bunların tabii ki garantisi yok. Ama biz işin yüzde doksan dokuna kadar geleceğiz. Geri kalan yüzde birinde zaten öyle bir şey yaşanırsa bence seçim güvenliğinden daha fazlasını konuşuyor olmamız lazım. lazım. Çok teşekkürler. Oy ve ötesinden Sercan Çelebi. Ben teşekkür konuştum. ederim. Sağ olun. açık Sağlıcak.